Günaydın Bekir, merhabalar. Günaydın abi. Günaydın. Aydın. Sabahından herkese, izleyicilerimize de günaydın. Günaydın, çok teşekkürler. Y yeni bir söz lazımın da tam ona uygun düşen bir şey var İzmir'desin sen de. Birinci evet. gün yeniliğe davet konusuyla başlıyor toplantı. Yani neden bahsediyoruz? İkinci yüzyılın <gülüyor> iktisat kongresi düzenleniyor. Ve onun ilk günü de yeni diye Davet adı altında sunuluyor İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde küçük salonda yapılıyor. Ve çok kapsamlı bir şeyler var bir dizi konuşmacı ve görüşme var bize bunları anlatır mısın lütfen. Şimdi ya önce bir şey söyleyeyim bütün izleyicilerimize. Açık Radyo'nun izleyicilerinin önemli bir kısmı İstanbul'da. Biz İstanbul'da bazen birbirimizi çoğaltıyoruz. Karamsarlık çoğaltıyoruz belki ama ben Anadolu'ya her çıktığımda dehşet heyecanlanıyorum. Çünkü bizlerin İstanbul'da yalnız olmadığını görmek, Anadolu'nun kentlerindeki o enerji, insanlar, arayış... Müthiş umut veriyor bana. Bir kere heyecanlandırıyor. Önce onu söylemek isterim. Ee, İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra ikincisi yapılıyor. Normalde Şubat'ta yapılacaktı. Tam yine e, önceki 100 yıl önce yapıldığı gibi 15 Şubat'ta yapılacaktı ama deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Ee, yani her şeyden önce kongre deyince şunu söylemek lazım. Kongre sadece bu 7 günden ibaret değil. Kongre aslında yaz aylarında başladı. Tıpkı aslında 100 sene önce de yapıldığı gibi yani ilgili paydaşların, uzmanların, sivil toplumun örgütlen örgütlerinin katıldığı, ilgili her tarafın sendikalardan, kamu kurumlarına, partilerden, sivil toplum örgütlerine ilgili herkesin katıldığı bir dizi hemen her konuda toplantılar yapıldı, gelindi. O toplantılarda yeni yüzyılın yeni iktisat politikaları, yalnızca iktisat politikaları da değil, biraz sonra değineceğim, kapsamlı olarak yeni bir ekonomik ve siyasi program bir bakıma tartışıldı ve her komiteden, her komisyondan bir takım öneriler derlendi. Şimdi bu yedi gün bugünden başlayarak bütün o önerilerin tartışıldığı ve son günde hep beraber bütün delegelerin oylarıyla bir sonuç öneri metnenin, Politikalar dizisinin ilan edileceği bir konferans serisi. Diyelim. Ee, ama burada ilginç olan önce belki şu zamanın ruhuna değinmek lazım Ömer abi. Yani 100 sene önce e, İzmir İktisat Kongresi toplandığı sırada henüz Lozan görüşmeleri sürüyor. İzmir'in kurtuluşunun üzerinden daha 5 ay geçmiş. Hala yıkık yanık bir şehir var elde. Cumhuriyet henüz ilan edilmemiş. Ama Atatürk ve arkadaşları, yönetici kadro, önder kadro böyle bir iktisat kongresi düzenleyerek hem önce o gün ülkenin, o gün genç Türkiye'nin diyelim ya da Anadolu'nun ekonomik kapasitesinin bir envanterini çıkarmışlar. Ve bir yandan da bir ekonomik hedefler dizisi belirlemişler. Yani zamanlamanın bu kadar vurgulamam. Hani nasıl bir vizyon sahibi olduklarını da gösteriyor bir bakıma. Ama özü itibaren o kongrenin hedefi ya da orada önerilen politikalar dizisinin temel bir hedefi var. O temel hedef muasır medeniyeti yakalayacak ekonomik kalkınma. Yani muasır medeniyet o günün yani 100 yıl öncenin dünyasının sanayi toplumunun ekonomik modeli, sanayi toplumunun ulus devlet modeli. Yani genç cumhuriyet kurulurken seçilen model sonuç olarak sanayi toplumunun ulus devlet modeli. Yani milliyetçiliğin esas e, olduğu... Piyasa kapitalizmi bir olduğu. yani batıdaki. E, bir, evet ama aynı zamanda hani feodal nizamdan artık insanlığın da e, milliyetçi akımların da sanayi toplu endüstriyel devriminde sonucu olarak yeni bir ekonomik ve devlet nizamı. Dolayısıyla Cumhuriyet o iktisat kongresinin hedeflerini de alarak iki temel hedef belirlemiş diyebiliriz. Bir kalkınmak yani ekonomik bakımdan işte karma ekonominin ilk adımları diyelim ama esas itibaren yani serbest piyasa. Ama eldeki insurlar, güç, ekonomik kapasite son derece düşük olduğu için Anadolu'da, Osmanlı son 200 yılda batıdaki bütün o Gelişmeyi, endüstriyel devrimi de ıskaladığı için son derece zayıf dinamikler. Dolayısıyla da bütün kalkınmanın öncüsü, rolü, ağırlığı devlete verilmiş Hı. doğal olarak bir bakıma. Ama aynı zamanda bir hedef daha var. İkinci hedef ne? Toplumsal dönüşüm. Yani sanayi toplumuna insanlarının toplumuna ulaşmak. Nedir o? İşte çağdaş eğitim sistemine dayalı, layıklığa dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, muasır medeniyete ulaşmak. Şimdi buradan başlama sebebim şu. Bugün yüz sene sonra insanlık sadece Türkiye değil, insanlık da bir başka krizden karşı karşıya. Yani insanlığın o ürettiği sanayi toplumunun üretim modelinin yer nasıl harap ettiği işte iklim değişikliğiydi, kuraklıktı, doğal kaynakların azalmasıydı gibi. Hani ölçek ekonomisine dayanan, sonsuz bir kar hırsına dayanan, ham maddeyi, emeği sonsuzmuş gibi kabul eden, standart üretime dayalı, hani Çin'de de, Moğolistan'da da, Arjantin'de de, Türkiye'de de herkesin aynı şeyleri tükettiği, Dolayısıyla da milyarlarca bardağın, milyarlarca ayakkabının aynı model, aynı standart içinde üretilmeye çalışıldığı bir standartlaşma ve ölçek ekonomisi. E bu ekonomik modelin sonuna geldi insanlık. Yani işte bugün karşımızdaki enerji krizi, gıda krizi, su, içme suyu krizi, iklim bütün bu meseleler üretim modelini değişime zorluyor ama henüz o üretim modelinin ne olacağı ve buna bağlı olarak da tüketim modelinin yaşam biçimine ne olacağına da elimizde henüz sağlam bir model yok. Dolayısıyla Türkiye'nin değil aynı zamanda insanlığın bir krizi bu. Evet, belki şeyi de pardon sözünü kestim Tabii. ama e, belki bu çoklu krizlere e, demokrasinin de en elimizdeki en Aynen. önemli silah olan demokrasinin de krizde olduğunu birçok ülkede de otoriter hatta otokratik yönetimlerin hakim olmakta olduğunu görüyoruz değil mi Aynen öyle abi çünkü ulus devlet modeli de krizde ve temsili demokrasi de krizde yani sanayi toplumunun devlet nizamı ve yaşam biçimi ve karar verme süreçlerine dair geliştirdiği o temsiliyet Hiyerarşi, güç dağılımı, siyaset tanımları da krizde. Çünkü bir yandan bugün yaşamın geldiği karmaşıklığa, çeşitliliğe, çoğulculuğa, farklılığa cevap üretemeyen, ulus devlet esas itibaren tek tipli yurttaşlara dayanan, tek tipli bir toplum tahayyülü bir bakıma. Ama böyle olmadığını da insanlıkta deneyimledi, Türkiye'de deneyimledi. Yani üstelik de bir başka krize dönüştü temsili demokrasi. Çünkü temsili demokrasinin imkanları içinden yeşeren, popülist, şoven, korku temelli politikaları hedefleyen, güvenlik temelli bakış, bütün bu çeşitlilikleri, farklılıkları, kriz vesilesi ya da güvenlik meselesi olarak ele alanı ulus devlet modeli de bugün bütün dünyada krizde ve bunun karşılığında da bütün dünyada işte Putin'ler, Trump'lar, Löpen'ler, Merloni'ler hayatımızda. Dolayısıyla ulus devlet modeli de çökmüş durumda. E, toplumsal dönüşüm, şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman, Ekonomik kalkınmada neyi başarıp başaramadığımız meydanda yani bir yandan bakarsak evet işte 700-800 milyar dolarlık bir ekonomiye gelmişiz. İlk 20'de olup olmadığımız tartışmalı da olsa işte o civarlarda bir ülke yani hani öyle küçük küçümseyeceğimiz bir ülke değil ekonomik kapasitesi buranın. Ama ortada çok temelde bir sorun var. Müthiş bir yoksulluk. Yoksulluğun ve adaletsizliğin artık miras haline dönüştüğü, yani kuşaktan kuşağa aktarıldığı, fırsat eşitliğinin kalmadığı. Daha da önemlisi karşımızda üç Türkiye halinde apayrı bir başka fotoğraf var. Nedir o üç Türkiye? E bakarsak işte İskenderun'dan İstanbul'a doğru kıyılar, batı diyeceğimiz bir coğrafya var. Ekonomik güçleri, aktörleri yeterince güçlenmiş, gelişmiş dinamikleri yeterince güçlü. Hatta çoğu küresel dünyaya entegre olmuş. Ama bir yandan da Orta Anadolu ve Karadeniz var. Yöresel olarak küçük başka örnekler olsa da esas itibarla henüz kalkınma sürecini tamamlayamamış. O nedenden kendi aktörleri, güçleri, dinamikleri yeterince güçlü olmadığı için devletin hala önemli biçimde işte baraj inşaatıyla, yol inşaatıyla ekonomik hayatı körüklemeye çalıştığı bir coğrafya e bir de Güneydoğu var, ekonomik olarak hiçbir aktörün ve dinamiğin olmadığı ve kendi kaderine terk edilmiş derin bir yoksulluğun yaşandığı coğrafya. Dolayısıyla bu ekonomik model de çökmüş durumda. Yani Türkiye hem daha sanayi toplumunun kalkınma ve ekonomik modelini tamamlayamamış, bir yandan da insanlığın yaşadığı bu ekonomik krizi de aynı anda yaşayan bir ülke. Üstelik de ulus devletin toplumsal dönüşümünde bütün bugün dünyada da olan krizlerine yani kimliklere sıkışmak, kutuplaşmalar, çeşitliklerin, farklılıkların birbirini düşman görmesi, şoven, popülist, güvenlikçi söylemlerin başat olması, umudun değil korkunun egemen olduğu yani toplumsal esenliğin de az, esas itibariyle müthiş bir risk ve kriz içinde olduğu bir durumdayız. Dolayısıyla böyle bir zaman aralığında üstelik de Türkiye'nin bir bakıma tarihi seçimleri diyebileceğimiz bir seçimlerden 60 gün önce yeni bir model tartışması. Yani 2. İzmir İktisat Kongresi belki de böyle denk düşmüş oldu. Ama hani ben şöyle bir cümle kuruyorum. 1. İktisat Kongresi ile batıyı yakalamak, muhasır medeniyeti yakalamak da hedef. Bu ikinci İktisat, i̇ktisat Kongresi'nin hedefi sadece batıyı yakalamak değil, Türkiye'ye ve dünyaya yeni bir söz söylemek. Dünyaya ilham verici bir hikayeyi yazmaya başlamak, seçimlerle taşlanacak bir başka başka yeni dönemin başlangıç sözlerini, cümlelerini, önerilerini yazmak diyebiliriz. Evet, burada yani genel programa bakıldığı zaman 7 günlük seçilen temaların da oldukça birbiriyle tutarlı ve önemli bir işte senin de sözünü ettiğin dünyaya yeni bir sözü söyleme yani amacınıza yansıttığını söyleyebiliriz. Yani ilk gün esas itibariyle yeniliğe davetle başlıyor. ikinci gün vicdana davet. Üçüncü gün yürüyüşe davet. Dördüncü gün doğaya davet. Doğamıza davet. Ve bu önemli mesajların hepsini bir arada içeren işte 5. gün değişime davet, 6. gün sadakate davet ve 7. gün çokluğa ve birliğe davet şeklinde geçen bir genel programatik metin var ve bayağı ilgi çekici olacağı benziyor. Biraz bunları evet. da izah edersin. Evet. Misin? Abi Böyle bir kere ana kongrenin ilk tasarımı bir yıl önce hazırlıkları başladığında ben bir biçimde o hazırlık süreçlerine de dahilim. Temel olarak uyum aslında ana tema. Uyum derken dört ana boyutta uyum. Birisi tarih, tarihle barışmak. Birisi gelecekle barışmak. Birisi doğa ile uyum ve barışma. Dördüncüsü de insanla. Şimdi tarihlen kasıt şu, yani biliyoruz ki hepimiz Türkiye'de her siyasi geleneğe göre bile farklı tarih algılarımız var. Kimisinin tarihi iki, sadece 1923'ten sonrasına dair, kimisinin tarih algısı 1923'te bitiyor. Kimisinin ki 1453'de İstanbul'un fethiyle başlıyor. Kimisinin ki Malazgirt'le 1071'den başlıyor. Tarih meselesinde bile bir sorunumuz var. Halbuki bu topraklar, Anadolu dediğimiz topraklar 12 bin yıldır farklı onlarca geleneğe, kültüre gelişime, değişime tanıklık etmiş. Sonuçta hepimizin DNA'larında, bugünkü kültürümüzde bütün o geçmişin izlerini taşıyoruz. Tarihi medeni, Öyleyse, sen, medeniyetler tarihin gördüğü en parlak bazı medeniyetler evet, evet. 10, 10, 12 bin yıl önceden başlayarak kurulmuş burada. Evet. Aynen. Medeniyetin ilk başlangıç örneklerine tanıklık etmiş bu topraklar. Şimdi dolayısıyla önce bir tarihimizle yani zaferleriyle ilgileriyle, sevinçleriyle, yaslarıyla tarihimize sahip çıkmak ve bunun bilincine varmak ve 12 bin yıllık tarihin sonucudaki ürünleri ve kültürüyüz biz bir bakıma. E gelecek dediğimiz kısım, gelecek denen şey sadece toplumsal esenlik değil, aynı zamanda insanlığın teknolojik sıçramanın ürettiği fırsatlar ya da riskler. Yani bugün insanlıkta bütün bu sanayi toplumunun üretim modelini de zorlayan, değişime dayatan şey bir bakım o teknolojik sıçrama da. İşin elbette sadece hani robotik üretimler, argeler, girişimlerden ibaret olmayan, yapay zekalardan ibaret olmayan, bütün toplumsal yaşam, ülkedeki ortak hayat için ve ekonomik refahın, sağlanması ve ekonomik refahın yaygınlığı, gelir dağılımının, bölgesel dengesizliklerin giderildiği bir yeni ekonomik modeli teknolojinin de desteğiyle tasarlamak, kurmak. Doğa ile uyum, e işte biliyoruz yani iklim değişikliğini, kuraklığı, içme suyu krizini, gıda krizini, bu yaz bile hemen yakınımızda olan olası gıda ve su krizi herhalde hepimizi dertlendiriyor şimdiden. Dolayısıyla doğaya bu kadar hoyrat davranmadığımız ama doğamızın bu coğrafyanın da doğal verisi neyse ona uyumlu bir ekonominin ve yaşamın inşası diye bir meselemiz var. Bu kadar hoyrat davranarak da havaya, suya, toprağa, ağacımıza, işte daha yakın zamanda bakın Türkiye zeytin alanlarını bile konutlaşmaya açan ya da şimdi depremden sonra bile yeni bir analiz ya da Bilimsel araştırma yapmadan tarım alanlarına o molozları dökmek veya yeni inşaat apartman tarlalarının inşaatlarına başlamak gibi saçmalıklardan bilim dışı akıl dışı uygulamalardan kurtulmak ve doğayla uyumlanmak diye bir meselemiz var. Ve insanla uyumlanmak yani bu toprakların çeşitliliğini eşitlik ve adalet arayışını insanların bir cevap üretmemiz lazım ve toplumsal esenlik için bir arada yaşam için ortak kadere ortak geleceğe inancın güçlü olduğu yeni bir mutabakata büyük toplumsal uzlaşmaya ya da uyuma birbirimizden razıyız diyebilmeye birbirimizi suçlamak değil bir takım kimlikleri ya da inançları kendimize düşman görmek değil bütün bu çeşitliğin bir aradalığını ortak kadere, ortak geleceğe, ortak esenliğe doğru yürümemizi sağlayacak politikalara ihtiyaç var. Bir kere kongreler dizisinin ve bütün işte yazdan beri başlayan o alt kongrelerin toplantılarında hep çerçevesi buna göreydi. Şimdi evet yani yeniliğe da, davet cümlesi önemli. Çünkü bu kez bir başka durum daha var. Bütün yaşadığımız hikaye, bütün deneyimlerimiz bize şunu gösterdi ki ne bir kimliğin iyi doğru güzel tanımlarına teslim olarak ne de sadece bilen birinin doğru diyebildiklerine teslim olarak ne de bütün gücü eline getirmiş birisinin sadece tahayyüllerine ya da fantazilerine ya da hayalleriyle sınırlı bir hayata mahkum olamayız. Hepimizin, herkesin, ilgili herkesin ve her yurttaşın kendine dair kararlara katılabildiği, bu kararlar hakkında müdahale imkanının olduğu, yani geniş siyasi alanın inşa edilebildiği, bilenlerin ve güç sahiplerinin değil, ilgili herkesin katılabildiği, hesap sorabildiği, şeffaflığın, demokratikleşmenin, katılımın esas olduğu da bir yaşamı inşa etmek gibi bir mesele var karşımızda. Dolayısıyla davet cümlesi o açıdan önemli. Dolayısıyla burada bütün yapılmaya çalışılan şey aslında benim de ideal olarak doğru bulduğum şey sadece bilen 3 veya 33 bilim insanı ya da ilgili siyasetçinin yazdığı manifestolara değil 85 milyonun umutlarını ihtiyaçlarını ilan kendileri adına kendi ihtiyaç ve talepleri için örgütlenebildikleri o örgütlenmeler üzerinden kendi taleplerine ihtiyaçlarını siyasi alana taşıyabildikleri Uzlaşmalar üretebildiğimiz süreçlere ihtiyacımız var bilenlerden ve güç sahiplerinden daha çok. Onun için buradaki davet cümlesi ve o yedi günü simgeleyen yeniliğe davet, vicdana davet, yürüyüşe davet diye kodlanan şey de bir bakıma bu süreçlere işaret etmek. Onun için İzmir tabii bu arada da bugünün dünyası biliyorsunuz biraz da şey yani hem küreselleşme ve bütün bu hikaye bütün insanlığı da ilgilendirdiği için yabancı katılımcılar var. Aynı zamanda işte bugün Bob Geldof gibi Karsu gibi sanat insanlarının, kültür insanlarının dahil olduğu etkinlikler var. Bir bakıma sadece Bob Geldof depremzedelere destek olsun diye gitarını satarak evet, yardımda evet, bulunmuştu evet, Halk TV'deki evet. kampanyada. Aynen öyle. Evet. Kars'ta biliyorsunuz Hollanda'da bir televizyon programındaki farkısıyla hmm. e, sadece Hollanda'dan 85 milyon eurodan fazla deprem bölgesine katkı için e, şey topladı, finansal kaynak topladı. O da dün akşamdan beri İzmir'de. Dolayısıyla hani deprem birazcık da ve bu dizi felaketler ve krizler dizisi yitirilmiş umutlarımızı yeniden bir heyecan üreteceğini umuyorum. En azından İzmir'den başlayarak bu heyecanın e, herkese doğru yayılmasını umuyorum. Çünkü önümüzde de 60 gün sonra işte bir kritik seçim var. Ve bu seçimden ülke yeni bir dönemin başlangıcının kapısını açabilecek ya da ilk adımı atmış olacağız belki de. Evet yani bu tarihle, gelecekle, doğa ile ve insanla uyum meselesini belki bir de <Gülüyor> Hepsini birden kapsayan hakikatle uyumu da saymakta fayda evet, var. Evet. Çünkü ha gerçekten hakikat sonrası toplum denen muazzam yalanlarla örülü bir e, güçlü insanlar, adamlar tarafından yaratılan bir e, heyulanın da pençesine düşme tehlikesi de var. Evet, evet. yani bu kez bizim fırsatımız, Türkiye'nin fırsatı gerçekten... Sanayi toplumunun bugünkü krizlerini, temsili demokrasinin, ulus devletin krizlerini e, hem yaşıyoruz hem de hala daha o muasır medeniyetlidir. Yani hala Türkiye güçler ayrılığını örneğin tartışıyor. Yani evet. Ve hala iktidarda e, güçler ayrılığını değil tekliği savunan bir mekanizma. Sadece iktidarı temsil eden insanlar açısından söylemiyorum. Bütün bir mekanizma. Devlet dediğimiz mekanizma tekliği savunuyor. Tekliği savundukları için bir takım problemlerin de bizzat nedenleri aynı zamanda seçilen yollar, yordamlar. Dolayısıyla biz daha sanayi toplumu olmayı ya da işte birinci iktisat kongresiyle ya da cumhuriyetin kuruluşuyla önümüze koyduğumuz hedefleri tamamlayamamışken bir de insanlığın yeni çağ değişimi kriziyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye bir vaka analiz laboratuvarı gibi o nedenle. Mütevazi olmaya gerek yok. Tam tersine çok daha iddialı hem Türkiye'ye hem dünyaya bir söz, bir iddia, bir hikaye üretebiliriz. Ve artık diyorum ya bu dönemdeki hedefimiz sadece Türkiye'ye söz söylemek değil dünyaya da söz söylemek olur. Kaldı ki şöyle de bir özel durum daha var önümüzdeki seçime de dair. Bütün dünyada son 15-20 yıldır işte bu özellikle o 11 Eylül saldırılarından 2002'den itibaren Batı'nın da seçtiği yol, yordam, güvenlikçi bakış işte Orta Doğu'da yapılanlar, Afganistan'da yapılanlar vesaire bütün bu popülist iktidarların Otoriter keyfi yönetimlerin seçim yoluyla durdurulabildiği bir başka hikayeyi yazacak Türkiye önümüzdeki seçimlerde çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla biz hem seçimlerdeki sonucuyla hem bu kongrenin önerdiği politikalarla hem yapacaklarımızla önümüzdeki beş yılda başaracaklarımızla dünyaya ilham olacak yeni bir hikayenin insanları olacağımız umudunu taşıyorum. Evet bir de... Süremiz biterken bugünün genel programını da bir gözden geçirelim istersen e, açılışta bir saat 14'te bugün Ahmet Aydın' Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da Melisa Sözen ve Mert Fırat'ın sunumlarıyla 14'te açılış olacak Karsu performansı e, 15'te Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın e, açılış konuşması var. Sonra 15.30'da doçent doktor Selin Sayıkböke'nin yani iktisatçı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin konuşması olacak. Sonra sen varsın Bekir Ardır, araştırmacı, yazar, T24 internet sitesi yazarlarından ve buna şimdi Açık Radyo'yu da katmamız <gülüyor> iyi olur. Açık Radyo programcılarından. Bilme gururla ekledim açık radyo. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. 16.30'da Şükrü Ünlü Türk Sanayici, Türk Konfed Yüksek Danışma Kurulu Başkanı konuşuyor. 17'de Profesör Doktor Işın Çelebi var. İktisatçı, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı kendisi. 17.30'da Gülsün Bilgehan var. Siyasetçi ve yazar. 18'de Profesör Doktor Refet Gürkaynak, iktisatçı ve Bilkent Üniversitesi'nden 18.30'da Doktor Serdar Şahinkaya iktisatçı gene ve yazar ve 19'da da The Sir Bob Geldof var. Sir Bob sanatçı, aktivist ve insan hakları savunucusu. İlk gün bu şekilde geçecek bu şeye davet, yeniliğe e davet. Da bir yandan da gençlik forumu başlamış durumda gençler tartışıyorlar bir başlatır. Evet. Bir de o forumlar var evet onları söyleyecek evet, zaman kalmadı ama bol bu şekilde de forumlar var. Eyvallah çok hayırlı ne olsun diyelim kolay gelsin oldukça önemli bir 100. yılında İzmir İktisat Kongresi'nin 2. yüzyılın İktisat kongresi çeşitli buluşmalarla ve yan şeylerle çiftçi buluşmaları, sanayici, tüccar ve esnaf buluşmaları, işçi buluşmaları da vardı. Öyle de bir devam ettiğini söyleyebiliriz. Değil bir mi? ara da yeni davetler, evet. yeni el birliğiyle yazma çabasına bir başlangıç Evet. Biz de açık da mümkün olan her gün bu şeyleri Toplantıların genel durumunu izlemeye ve kısmen özetleyerek de aktarmaya devam edeceğiz. E, bitiriyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz Bekir Ardur. İyi aydınlık günler. Görüşmek üzere. Hepimize hoşçakalın.